Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamda önceki dersimizde biz e, tuvaletin 15 tane adabını saydık. Şimdi de delillerle bu adabın ne olduklarına dair delilleriyle zikredeceğiz. Diyor ki... ...an Al-Mughira bin Şub'a radıyallahu anhü... ...anne el sallallahu aleyhi ve sellem... ...kana ize zaheba el-mezheba ab'ad... ...diğer hadiste... ...an Cabirin bin Abdullah... ...radıyallahu anhü... ...anne el-Nabiyya sallallahu aleyhi ve كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد <تصفيق> وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يذهب لحاجته إلى المغمس قال نافع المغمس ميلين أو ثلاثة من مكة أو قيل مد البصر <تصفيق> Bu hadiste diyor ki yani ve Vesselam Muğire bin Şuhbe'nin hadisinde diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu Kana ize zahebe el mezhebe eba'ed El mezheb gitmek istediği yer demektir yani sahranın herhangi bir yerinde insanların gözünden kaybolup tuvaletini yapması için daha önceden anlattığımız <gülüyor> gibi yani kişi tuvaletini yapmak istediği zaman gözlerin insanların onu görebilecek avretini ve da e, tuvalet üzerindeyken onu görmemeleri için ne yapıyor? İnsanların gözünden kaybolup o şekilde tuvaletini yapıyordu aleyhissalatu vesselam. Kâne ize zehebel medhebe abad. Ay tuvaletini yapmak istediği zaman uzaklaşırdı. İnsanların görmemesi için insanlardan uzaklaşıyordu tuvaletini yapmak için. Cebir'in hadisinde ise enne nebiyya sallallahu aleyhi ve selleme kâle <gülüyor> kâne arada arada baras." intalaka hatta la yarahu ahad. Elbaraz diyor. Böyle tuvaletini yapmak için uzaklığa gitmek istediği zaman kimsenin onu görmeyeceği bir yere gidiyormuş aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> yani şimdi bir insan de, de, diyebilir ki yani neden böyle olsun? Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam onun ahlakı Kur'an idi. Ve Allah celle celaluhu bu Resulü insanlığa daha doğrusu cinlere ve insanlara örnek olsun diye onu insanlara uyarıcı ve mübeşşir olarak gönderdi. Dolayısıyla her hareketinde insanlık için nedir? Bir kudvedir. Yani bir örnektir. Dolayısıyla Aleyhissatü vesselam bu tür hareketleri İslam'ın adabından ve Yahutta da tuvalet tuvalete gitme tuvalete gitmenin adabından ne yapmıştır saymıştır. ابن عمر رضي الله عن حديث ديسة كان يذهب لحاجته إلى المغمس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يذهب لحاجته إلى المغمس el mil veyahut tamilin öbür tarafta bazı âlim diyor ki ve o madu'l basar diyor bir Aleyhisselam tuvaletini yapmak için tuvaletini yapacağı zaman veya yapmak istediği zaman insanla böyle insanların göremeyeceği kadar mesela diyelim ki şu anda böyle baksak kaç metreye kadar görürüz mesela 500 metre. Açık bir sahra İnsanların gözünden kaybolmak yani insanın gözünü görebilecek veyahutta görmenin kesildiği yere kadar böyle veyahutta mesela çok az bir yerde olur şöyle bir çıkıntılı çıkıntının arkasına gelir. yani önemli olan burada önemli olan insanların gözünden tuvaleti yapacağı zamanda kaybolmak Ey insanlardan kimse onu görmesin diye. <gülüyor> Ve bazı şahıslar der ki yani neden, yani neden yani bu şekilde uzaklaşsın? Mesela şimdi şu anda tuvaletler şu çağdaş tuvaletlere giriyor mesela cami tuvaletlerine mesela. Bakıyor sen buradan abdest alıyorsun o adam orada. Diyor ki yani niçin böyle uzaksın uzaklaşsın? Çünkü insanın karnında gaz oluşuyor. Bu gazların dışarıya rahat bir şekilde çıkarması için tamam mı? Yani insanlar rahatsız olmasın diye. Veyahut da bazı şahıslar tarafından alay edilmesin diye ve dikkat ediyorsanız bu caminin tuvaletlerine gidildiği zaman bazı şahıslar yani çok aşırı gazı olduğu zaman çok fazla hava kaçırıyor. Ve bazı şahıslar yani he, böyle bazı şahıslar da ahlaksız olduğu için ona laf sayıyorlar. Gerçekten bunu bizzat ben bir yerde gördüm. Adam laf sayıyor. Ya bu adam tuvalete gitmiş yani mutlaka bu gaz çıkacak. Ne için tuvalete giriyor? Bu gazları çıkarmak için. Yani. rahat etmesi gerekiyor. Hocam gitti. Bağlantı. İnternet zayıf. Siz devam edin hocam. Kayıt yapıyoruz biz tamam. Bağlantı da devam edelim. Tamam. Ee şimdi... <gülüyor> Aslında e, camide cambu şimdiki camilerin havlarında yapılan tuvaletler aslında tuvaletler ayrı bir kısımda olması lazım. Abdestleri ayrı bir kısımda olması gerekiyor. Genelde camilerde bak tuvaletin kapısı burası, abdest aldığın yer burası. E, Tabi bu adam yani adam tuvalete girmiş nihayette yani bu gazları çıkarması gerekiyor, boşaltması gerekiyor. Boşalttığı zaman işte tabi burada mutlaka rahatsız olacak insanlar var veyahut da laf sayacak insanlar var. İşte aleyhissalatü vesselam burada bize öğretiyor ki, gösteriyor ki yani kimseye eziyet vermemek için, kimse de bizden rahatsız olmaması için veyahut da bize laf saymaması için bu tür anlarda Müslüman elinden geldiği kadar bu adaba sahip olması lazım. Tamam mı? Veyahut da yapmış olduğu pisliğin kokusu başkasına gitmemesi için eee Şimdi ya, hakikaten yani bu şimdiki mescitlerde bazen çünkü çeşit çeşitli insanlar giriyor ve kapı bu tuvaletin kapısı burası maalesef de bu abdest bu. Halbuki tuvaletler mesela diyelim ki şu tarafta olması lazım. Dönüp de mesela burada abdestleri olması lazım. Böylece tuvalet ile abdest birbirinden ayrılmış olur. <gülüyor> yani en doğrusu budur. Eee ve an ve bin Murra an radıyallahu anhu Kuntu ma'a an-nabiy sallallahu aleyhi ve el-ashai eti tilka böyle diyelim ki bir yerde değişik yerlerde ağaçlar var. Küçük ve da büyük ağaçlar fark etmiyor böyle tamam mı? Ali satt wasallam onun şeyi onun yönetiyor ki veqale veki yani en sigar kapıların yanında böyle evlerin yanında böyle küçük küçük bu e, temir ağaçları görüyorsunuz değil mi böyle küçük dallarını böyle açmış veyahutta bazı bazı yerlerde böyle e, yeşillikler var ağaç şeklinde böyle topluca işte orada bir tane orada bir tane o böyle dağınık He Demek ki bu tür yeşillikler bir yerde dağınıkmış Alileyhiat vesseem burada yerle bunu buraya ederek diyor ki git ona diyor git o yeşilliklere söyle Fakul lhom a inn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah resat ve salam bu yale bin ya diyor ki gidiyor o ağaçlara söyle Allah resat ve salam size diyor ki hepiniz bir yerde toplanınız ağaçlar dağınık ya hepiniz bir yerde toplanınız ki yani Rasulullah sallam gelecek o toplu ağaçların arkasında ne yapacak tuvaletini yapacak ki kimse orada Görmesin onu, çünkü sahra açıktır. Ee, demek ki yani gitmeye de, gideceği gitmek için belki müsait de değildi. O zaman ne yapıyor burada? Aleyhissalatüsselam burada Allah Celle, Celle, Celle Aleyhissalatüsselam burada bir mucize gösteriyor. Yani bu Aleyhissalatüsselam bir mucizesidir ve biliyorsunuz mucizeler e, yani Allah'ın verileri kerametleri olur. E, Allah Resulü Aleyhissalatüsselamın Resul e, Allah celledje Celle Celle, Resulleri de mucizeleri olur. Mucize ile keramet arasında fark var. Yani Resul İstediği zaman Allah Celle Celaluhu ona mucize veriyor. Ama veli istediği zaman Allah Celle Celaluhu her istediği an Allah o veliye keramet vermiyor. Ama bazen bazı velilere yani Allah'ın veli demek Allah dostu demek. Aslında bütün Müslümanlar Allah'ın velileridir. Bütün Müslümanlar, mümin Müslümanlar hepsi Allah'ın dostlarıdır. Ama aralarında derece farkı var. Kimisi %10 Allah dostudur. Kimisi %20, kimisi %30, %50, %60, %80, %90, %100. Kimisi yüzde yüz mesela Allah dostudur. Bu vilayet derecesi tabii e, şahıslara göre değişir. Takva konusuna göre, ameline göre, salihliğine göre, haram işlememe şeyine göre salihlik derecesi, Müslümanların salihlik derecesi kendi aralarında farklıdır. Ve burada Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam bu sahabiyi emrederek ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu hemen o ağaçlara emrederek diyor ki Aleyhisselatü Vesselam diyor Resulümün dediğine hemen İsticabet ediniz. Allah'ın emriyle o ağaçlar hepsi bir yerde toplanıyorlar. Birisi orada, birisi burada, birisi burada. Hepsi toplanıyorlar. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Orada ne yapıyor? Tuvaletini yapıyor. Yağmurkume ya, Feştemate. O ağaçlar hepsi Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine boyun eğerek. Orada ne yaptılar? Orada toplandılar. Fes tetara bihime. Onlar o ağaçlara emir verir ki Orada toplandıkları zaman Aleyhisselatü Vesselam onların arkasına geçip onları ne yaptı? Kendine koruyuculuk yaptı. Ey sütre yaptı. Fakada hacetehu orada tuvaletini yaptı. Thumma <gülüyor> kaleli, tekrar ona emir verdi. Yani Ya'la bin Murre'ye kaleli, <gülüyor> اَئْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَ لِي تَرْجَحْ كُلُّ وَاحِدَةِ مِنْكُمَ اِلَى مَكَانِهَا Aleyhisselatü Vesselam hacetini bitirdikten sonra yani, tuvaletini yaptıktan sonra tekrar bu Ya'la bin Murre'ye dedi ki Şimdi tekrar git o ağaçlara söyle herkes kendi asıl yerine geçsin. Tekrar yü'lebun murra gidiyor. O ağaçla diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki herkes kendi yerine alsın. Ağaçlar hemen Ali Sattwast'ın emrine boyun eğerek her ağaç kendi yerine alıyor. Ondan sonra aslı yerleri böylece dağınıklaşıyorlar. Burada çok güzel bir ifade var. Dikkat ederseniz hassas bir nokta var. Yani cansız, daha doğrusu yeşillikler canlıdır. Ama konuş konuşmal, konuşmal, e, konuşması olmadığı için biz de belki bitkileri de cansızların içine sokabiliriz. Aslında bitkiler canlıdır. Yeşil olduğu müddetçe canlı sayılır. Yeşilliğinden koptuktan sonra cansız sayılır. Ama biz bütün cemet dediğimiz zaman, cemet dediğimiz zaman cinler ve insanların dışında olan her şey. Tamam mı? Hayvanlar canlıdır. Tamam mı? cemen dediğimiz zaman işte ağaçlar telafu, topraklar memneler şunlar bunlar su su, mu falan filan her şey tamam mı dikkat ediyorsanız arkadaşlar burada hatta canlı cansızlar bile Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrini mutlak manada yerine getiriyorlar Allahu Ekber yani orada ağaçlar demediler biz hayır biz ağacız yani hareket edemiyoruz ki biz insan değiliz ki yürüyeceğiz memle yapacağız memle edeceğiz ve dikkat ediyorsanız burada Allah Celle Celaluhu o insanın sesini o ağaçlara işittiriyor. Halbuki ağaç normal ağaçtır yani cansızdır. İnsan değil ki cin de değil anlayacak. Ama Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Allah Celle Celaluhu'nun kudreti, güç ve kudreti her şeyin üstündedir. Taşlara desek ki konuş konuşacak. Onun için öbür dünyada her insanın neyle hata yaptıysa öbür dünyada inkar ettiği zaman o hata yaptığı azalarla onların üzerine şahitlik yapacak. Gözleri inkar ederse gözleri şahitlik edecek, dili şahitlik edecek, ağzı şahitlik edecek, elleri şahitlik edecek, ayakları şahitlik edecek. Ve dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu kalemi ilk yarattığı zaman diyor ki oktub kalem. Allah Celle Celaluhu kalemi yaratıyor, ondan sonra yaz diyor. Ya Rabbi yazayım? Kalem konuşuyor. Gözü yok, ağzı yok, şu yok, bu yok. Ama Allah Celle Celaluhu konuşturuyor. Allah Celle Celle'ye emrettikten sonra her şey Allah'ın emrine ne yapıyor? Boyun eğiyor. eğiyor. Cansızlar, canlılar, müstesna canlılar gerçekten kalpleri, yükleri çok katkıdır. veya da katı, katıdır. Niye? Allah'a emrediyor hiç Allah'ın emrine boyun eğmiyor. Namaz kıl diyor, namaz kılmıyor. Oruç tutuyor, oruç tutmuyor. Haram yeme diyor, haram yiyor. Allah'a isyan etme, Allah'a isyan ediyor. Şunu yap diyor, hayır yapmayacağım, bunu yapacağım diyor. Adam öldürme, adam öldürüyor. Burada Allah ve selam ağaçlara emrediyor. Git söyle diyor ağaçlara bir araya gelsinler. Ağaçların hepsi bir araya Ondan sonra işini bitirdi. Git tekrar ağaçlara söyle. Dağılsınlar hemen ağaçlar dağılıyorlar. Kayıtsız şartsız. Allah ve Resul'ün emrine itaat ediyorlar bu ağaçlar. Bu cansız olan şeyler. Kayıtsız şartsız. Niçin? Çünkü ağaçlar biliyorlar ki Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle biliyorlar ki Allah ve Resul'ü hiçbir zaman haram olan veyahut da masiyet olan masiyetli olan veya da zarar verecek bir şey asla mahlukata emretmezler. Yani bunu bilmek lazım. Allah ve Resulü cinlere ve insanlara ve cansızlara kesinlikle nahoş bir şey emretmezler. Allah ve Resulü her emrettikleri şey canlı canlar ve cansızlar için mutlaka bir hikmeti var. Bizce belki doğru olmayabilir veyahut da güzel gözükmeyebilir ama Allah Celle o tarafınca bunda mutlaka bir hikmet var. Tamam mı Dolayısıyla burada cansızlar bile Allah res etmesi Allah veüne itaat ediyorlar ama maalesef işte değil biz canlılar insanlar ve Müslümanlar özellikle Müslümanlar hani kafirler kafirdir ama kelime şehadeti söyleyip gereklerine inanıp da Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmeyip heva ve hevesine dayanarak istediğini yap yapıyor gerçekten bu yani Allah katında en büyük icramdır ve burada Sübhanallah'ın azim dikkat ediyorsanız bu ağaçlar toplanın dediği zaman toplanıyor. Dağılın dediği zaman dağılıyor. Bu şeyden de güzel bir şey bizim için güzel bir örnektir. Ancak biz bunu anlatmaktan kastımız Aleyhisselatü Vesselam'ın demek istediği yani bir Müslüman tuvaletini yapmak istediği zaman insanların gözü önünden kaybolması lazım. O şahıslar onu o oturduğu vaziyette görmesin. Avreti açılabilir, ses çıkabilir, koku çıkabilir. Hani gazdan dolayı özellikle midesinde hastalıklar olan hazım yapmayan yemekler kala kala daha çok koku oluyor. Tamam mı? <gülüyor> evet. İşte burada dikkat ederseniz buraya kadar hemen 4-5 tane hadis hep Müslümanın tuvaletini yapmak istediği zaman insanların gözü önünden uzaklaşmasını ne yapıyor? E, yol gösteriyor. İkincisi İkincisi yollarda ve insanların otu, oturduğu gölgelik yerlerde tuvaletlerini yapmamaları. Ey çişlerini ve dışkılarını yapmamaları. Bu konuyla ilgili de Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala şöyle naklediyor. An Ebu Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal ittequu la'aneyn ittequu el la'aneyn kalu ve men la'anen ya Resulullah kal ellezi yetekhale fi tariqin nasi av fi zillihim Allah sallallahu aleyhi diyor ki lanet edicilerden sakınınız diyorlar ki ya Resulullah lanet ediciler nedir diyor ki insanların yollarında veya otta oturup kalkıp oturup gölgelik yerlerde oturmayın zira orada oturduğunuz zaman o dışkıları o çişleri o pislik yerleri gördüğünüz gördükleri zaman Allah bunu yapanı lanet etsin diyecek o zaman sen kendine annene babana dinine veyahut rabbine söz getirmiş olursun işte bu sözden dolayı Allah Celle Celle senden soracak niçin çünkü sen bir Müslüman olarak tamam mı? İslam dini temizliği emrediyor. Yani biliyorsunuz temizlik imandandır. Temizlik imanın yarısıdır. Oh, bu hadis zayıftır ama. Tamam mı? Ama manası doğrudur. Yani İslam dini temizliğe çok üst bir düzeyde temizliğe önem veriyor. Oturmayın diye söylediniz. Oturmayınız mı yoksa ihtiyacınızı mı yapmayın? Tuvaletiniz mi yapmayın? Yok, yani oralardan ihtiyacınızı görmeyiniz. Yani Oturmayın yani pis tuvaletinizi yapmayın demek istiyorum. Evet. Burada bu, çünkü diyor ki ittakul la'anin ittaqu'l la'anin. Burada ashab e, yani burada anlamıyorlar. Yani ne demek istiyorsun ya Resulullah? La'anin evet. ne demektir? Diyor ki insanların kalkıp oturduğu yerlerde dışkınızı ve çişinizi yapmayınız. İşte ağaçların gölgesinde, köprülerin altında. Yani insanların genelde kalkıp oturacakları yerler. Kalkıp oturacak yerlerde insanlara eziyet vermeyiniz. İnsanların gidip geldiği yollarda çiğiş, dışkı falan yapmayınız. Bu çiğişin ve dışkının dışında ben ayrı bir şey fark ettim. Bazı şahıslar, bazı şahıslar çok affedersiniz terbiyesizdirler. diller. Ağzında dolu, dop dolu bağla, balgam var. Ok! Oh! İnsanların yerine döküyor. Bunu görüyorsunuz. Ve burada Hindistanlar, Bangladeşler bu konuya hiç riayet etmiyorlar. Müslüman balgam geldiği zaman, cebinde mendil yoksa yere tükürdüğü zaman onu ayağıyla ne yapacak? Onu giderecek. Çünkü bu balgam insanların midesini tiksindirir. Dolayısıyla o balgam kişinin o dök atmış olduğu balgamı başka birisi gördüğü zaman o kişiye sövecek. Ya annesine, ya babasına ya lanet edecek. Ya da dinine ya da Rabbine. Kişilere bağlı. Bazı insanlar dini sövüyor, Allah'a sövüyor. Bazı insanlar o anneleri sövüyor, babaları sövüyor. Bazı insanlar anneyi, babayı lanet ediyor. ediyor. Ha, o zaman Müslüman bu konuda hassas olması gerekiyor. Burnu geldiyse mendille. İlle de men, dil yoksa mesela yere yaptığın zaman yaptıktan sonra ayağıyla böyle sürsün o şeyi gidersin. Ağzındaki ağzında balgam geldi. Onu yutmaması için çünkü o mikroptur. Yutmayacak. Hele oruçluysa, orucu da bozar balgam biliyorsunuz. İster burundan gelsin, ister e, dimağdan gelsin. Veyahut da ister ağızdan, gel yani boğazdan gelsin. Bu balgam orucu bozuyor. Aynı zamanda mikroplar oluşturuyor. Bu mikroplar Allah'ın izniyle, bu balgam ne oluyor? Toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Ondan sonra dışarıya çıkma Allah'ın izniyle, Allah Celle Celal o şeyleri dışarı vurduruyor. Ki insana zarar vermesin. O Doğrusu o zaman onu yutmamak lazım. Eğer mendil varsa mendil, mendil yoksa yere, ondan sonra ayağıyla onu giderir ki insanların lanetlenmesine mazhar olmasın. bu namazda e Olsun mendili çıkarır tükürür mendilde. Evet, mendil Efendim? Bazen mendil ben... Ben... Yani. Ona göre mendil e, ayarlayacaksın, yani. ayarlayacaksın mendil ayarlayacaksın. Ayarlayacaksın mendil ayarlayacaksın. Bu birinci hadis. İkinci hadis An-Mu'ad bin Cebelin radıyallahu anhu قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakul mela'in İttakul mela'in El mela'in Diyor ki sebep olacak Üç yerden sakınınız Üç yerde oturmaktan Veyahut da durmaktan Yani tuvaletinizi yapmaktan sakınınız Nedir bunlar? Birisi el biraz Tamam mı? El biraz Yani kişi oturduğu yerde Tamam mı? Ne yapacak? Ee, dikkat edecek yani. İkincisi fil mevârid. El mevârid mesela diyelim ki bahçe gibi bu bahçe gibi bir yer. Veyahut da buğday ziraatı veyahut da nuhut ziraatı. Böyle insanların devamlı gidip geldiği yerler. Bahçesi var mesela burada soğan ekmiş, şu ekmiş, bu ekmiş. Devamlı gelip bahçesini kontrol edecek. Sen de gelip orada pislik yaparsan adam geldiği zaman görse ne yapacak? Allah seni yapanı lanet etsin veyahutta annesini babasını şöyle şöyle şöyle diyecek. Kim sebep oldu? Sen sebep oldun. Ha o zaman ne yapacaksın? Anneni, babanın dinini, ırzını ve lanet seni lanetlememeyi ne koruyacaksın? Bu tür şeylere dikkat edeceksin. Bu tür adabari edeceksin ki annene babana şuna buna kendine laf getiremesin. Vakariatul tarik ey kenarlar yolların kenarlarında da oturmamak, vazzl ey gölgelik yerlerde de oturup tuvaletini yapmamak bu <gülüyor> zahmetli. <gülüyor> Üçüncüsü ise elle yebul fil ma'i'r rakid ve'l mustahham. Hiçbir olan bir suya çişini yapmaması. Ve yahutta banyo yaptığı yere, banyo yaptığı yere çiş yapmaması. Banyo yaptığı yer demek şu andaki banyolar öyle değil. Geçmişte biliyorsunuz kişinin çişi ve dışkısının gidecek delik falan yoktu o zaman için. Onun için genelde hep sahraya giderlerdi. Evde de ille de yapmak mecburiyetinde kalıyorsa o zaman artık o zamanın şartlarına göre nasıl yapıyorlarsa ondan sonra dışarıya atıyorlardı. Ha o zaman böyle kapanık bir yer olup deliği deli yoksa orada çiş yapıp da Aynı yerde banyo yapmayı Aleyhisselatü ve ne yapıyor? Sakındırıyor. Ama tuvaletin içerisinde çişin ve dışkının veyahut da pis suların gideceği bir yer olursa aynı o yerde banyo yapmakta bir sakınca yoktur. Şimdiki bizim hamamlarımız... De <gülüyor> Aslında asıl itibariyle sulara çiş yapmak caiz değildir. Çünkü insanların kalkıp otufayla, hatta deniz bile olsa. Ama zaruri bir şey varsa o zaman bir sakıncası yoktu. Çünkü şu anda birçok yerlerde tuvaletler hep denize döküyorlar. Bu tuvalete gelen pislikler, mislikler birçok yerlerde şimdi denize döküyorlar. Ondan sonra denize karışıp işte balıklar yiyor derken suya karışıyor. Yakın yerlerde çok pis kokular oluşturuyor. Ama zamanla su dalganar dalga ne oluyor? O pisliklerin kokusu falan eseri kalmıyor. <gülüyor> i̇şte özellikle mesela diyelim ki sahrada bir su var. Çünkü İnsanlar bu sudan faydalanabilir, aftest alabilir, hayvanlar içebilir. Dolayısıyla bu durgun sular mesela bir göl var kalkıp desen orada çiş yapman. Baş, başka bir zaman sen gittikten sonra birisi gelir. İcabında o gölden aftest almak mecburiyetinde kalacak. Veyahut da e, dağlarda mesela bar şurada burada hayvanlar var. Hayvanlar gelip o sudan faydalanacak. Bu pis kokumsu şeyden dolayı o zaman bu hayvanları o sudan içmekten sen ne olmuş olursun? Engel veyahut da sebep olmuş olursun. Bu da doğru değildir işte. Evet. Anca bin Radiyallahu onu okuduk. ve Ali bin Abdullah bin Mugaffar Radiyallahu anhu قال قال sallallahu aleyhi ve sellem la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yagtasilu fihi. Ali sattu diyor ki sizden biriniz diyor aynı banyo yaptığı yerde tamam mı? Kendisinin banyo yaptığı yerde çiş yapıptı çiş yaptıktan sonra orada banyo yapmazsın diyor veyahut da banyo yaptığı yerde çişini yapmazsın çiş biliyorsunuz kokumsu bir cinstir yani kokar sen geldin çiş yaptın oğlun geldi çiş yaptı kızın geldi çiş yaptı hanım geldi yaptı derken 4-5-6'ya dikiş yapıldıktan sonra çok böyle pis bir kokumsu oluşuyor hatta şu andaki tuvaletlerde bile yani mesela pislik yaptıktan sonra su dökülmese ne olur banyoya giremezsin kokudan pislikten tamam mı Dolayısıyla kişi suların gitmeyeceği yer cinsinden olan banyolarda orada çiş yapıp banyo yapmak sakıncalıdır. Yani sünnete aykırıdır. Ama pis, bu tür pislikler e, onlar için has delikler varsa o deliklerde çiş veya da dışkı yapmakta bir beis yoktur. Ondan sonra aynı yerde de banyo yapmakta bir beis yoktur düncüsü cevaz Elbol fili yine iyi avavuttas dilimadin Avberdin nehmet Alilik kişi diyor hasta veya bir hastalıktan dolayı veyahutta aşırı soğuktan dolayı dışarıya çıkamıyorsa tamam mı o zaman tuvalette yoksa evde veyahutta dışarıda barda sahrada kalıyor hayma var yani çadırın içinde tuvalete gidemiyor soğuktan dışarı çıkamıyor veyahutta hastadır hastalarından dolayı tuvalete gidemiyor tuvalet var ama gidemiyor işte bu özürlerden dolayı kişi yanında şöyle bir bir e, bir kap, bir kap oluşturup o kabın içinde çiş yapmakla bir ve is yoktur. O kapta çiş yapar. Ondan sonra akrabası yani orada ona yakın olan çocuğu, hanımı neyse alır gider tuvalete döker eğer hastalığından dolayı ise. Yok soğuktan dolayı sen giden soğuk geçtikten sonra havalar ısınınca ne yapar? Ondan sonra o kaba çiş yapmış olduğu kaba ne yapar? Çıkar ondan sonra en sonunda böyle uzak bir yere döker. Bu bir. Kana'n-n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem qadahun min idan. Yebul fihi ve yudahu tahta es-serir. Allahu Teala sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir böyle bir kap çeşidi vardı. İşte o kap çeşidinden olan diyor şeye diyor. Bazen hasta veya ota soğuktan dolayı çiş yapar. Ondan sonra eee karyolan yanına koyarmış. Yani artık o zamanın seririni nasıl? Artık tahtadan mı, odundan mı, taştan mı, çamurdan mı? Allahu alem. burada çünkü şekil e, keyfiyetini vermiyor diyor ki serir. E serir demek yani böyle yüksek bir şey olup üstünde yatılan şey demektir. Biz buna karyola diyoruz. İşte efendim burada serir de diyorlar. Ha o zaman hasta olan bir kişiyi veyahut da başka bir şeyden mazeretten dolayı bu tür kapları oluşturup onların içerisine çiş yapmak, ondan sonra sonra da sonraki bir mahallede o yapmış olduğu çişi dışarı atmak. وعن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى متى أوصي إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدع بالتصدي فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمات فمتى أوصى إليه Biliyorsun Şiiler ve Şiileri destekleyen bazı insanlar bu vasiyeti devamlı iddia ediyorlar. Şiiler ne diyorlar? Şi'ler diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam vefat etmeden önce ölüm düşündeyken Ali'ye dedi ki ya Ali ben vefat ettikten sonra sen benim yerimde halifesin. Burada Ayşe radıyallahu Teala diyor ki tamam mı? Ve bu hadisi İmam Müslim ile İmam Buhari Bukha, ile İmam Müslim rivayet ediyor. Ummana Ayşe diyor ki Eee, <gülüyor> meta osiye ileyih?" Ne zaman diyor? Vesselam, Ali Satt ve selam Aliye bu tavsiyeyi yaptı benden sonra sen halifesin. Diyor ki Allah Resulü ve tam öleceği zaman diyor, "Benim benim kucağımdaydı." diyor. Kendini kucağıma verdi diyor. Tamam mı? Ondan sonra diyor, birden diyor, orada Allah Celle Celaluhu ruhunu aldı ve vefat etti diyor. Ali de yanımda değildi diyor. Ne zaman diyor? Tam öleceği an, ölüm esnasında efendim e, tavsiyesini yapmış. İşte o anda diyor yani tam ölmeden önce diyor. Diyor ki: "Fedae bi't-tastı fela kad inkhana fehicri." Tast böyle bir kap çeşidi. Ne yaptı orada? Tastı istedi. Yani o kap çeşidini istedi. Çünkü hastadır, kalkıp gidemiyor tuvalete. İşte o tastın içinde çiş yaptı, ondan sonra yere bıraktı. Yani bu tür anlarda, bu tür anlarda zaruri esnada, zaruriyet esnasında bu tür şeyleri edinmekte bir beis yok. Kapta çiş yapmak veyahut da gidemezsin. Şimdi bazı hastalıklar bazı hastalar hastanede mesela ne yapıyorlar? Altlarını aynen küçük çocuk gibi bezleştiriyorlar. Öyle değil mi? Dışkısını yaptığı zaman o bezlerde ediniyor Ondan sonra geliyorlar hasta bakıcıları o bezleri alıyorlar. Altını silip ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Aynı şekilde çiş o şekilde yanına bir kap koyuyorlar. Çişi geldiği zaman alıyor kabı İçinde çiş yapıyor ondan sonra hasta bakıcıları alıyorlar bu çişleri tuvalete atıyorlar. İşte bu tür aletleri edinmekte zaruret esnasında edinmekte bir beis yoktur. 5.'si elle yerfa thawbahu hatta min al hatta la kişi tuvalet, tuvalet tuvaletini yapmak istediği zaman özellikle insanların onu görebileceği bir yerde ihtimal olursa tam tuvalete olacağı zaman böyle elbisesini çıkarıp taharetini göstermezsin. Oturduktan sonra avretini göstersin. Yani mesela böyle tam oturacağı zaman oturmadan önce böyle fistanını kaldırıp ondan sonra her tarafı gözüküp oturmasın. Ya şöyle otursun ondan sonra böyle avretini açsın. Ki onu sağda solda kimse onun avretini görmesin. Ama şimdiki bizim yani evlerde olan tuvaletlerde ise daha önce de ne dedik bundan önceki gelecek ileride? Tuvalete gitmeden önce diyecek ki Bismillah Oradaki besmelenin çekilmesi cinlerin ve şeytanların onun avretini görmek, görmekten nedir? Bir sütre olur. Allah Celle Celaluhu o besmeleyi çektikten sonra cinlerin ile onun arasında perde koyuyor. Ve her ne kadar şeytanlar ve cinler hamamda dolaşıyorlarsa da onun öndeki ve arkasındaki avretini görmüyorlar. O besmeleyi çektik. çektiğinden dolayı. İşte o tuvalete gittiği zaman böyle kapalı tuvalet ise o zaman yani fistanını böyle kaldırıp kaldırıp oturmakta bir bec. Çünkü hiç kimse onu görmüyor ve özellikle besmeleyi çektiyse o zaman cinler ve şeytanlar da görmeyecektir Allah'ın izniyle. Buna dayanı da delil olarak, anne Nabi Aleyhissellem kana, "İfâ arada حاجة حاجة تن لا يرفع ثوبه حتى Tuvaletini yapmak istediği zaman böyle yere yerde oturmadan istanını yukarıya kaldırmıyordum. Tamam mı? Altıncısı en yaqul inde duhul el inni a'udhu bika min el khubthi ve'l khaba'is ve ehut ta'udhu bika min el khubthi ve'l khaba'is. El khubth el khubth cinlerin ve şeytanların erkekleridir. Tamam mı? El khaba'is cinlerin ve şeytanların dişi kadınlarıdır. Ama kız olur ama kadın olur fark etmiyor. Tamam mı? Çünkü banyolar, tuvalet tuvalet yerleri genelde cinlerin ve şeytanların toplandığı yerlerdir. Onun için kişi o tuvalete veya banyoya girmek istediği zaman içerideki cinler ve şeytanlar ona zarar vermemesi için Allah'a sığınacak. Allahümme a'udzu bike minel kufsi vel kabayeti ey, ey Allah'ım veyahut da ey Rabbim tamam mı? Şu dişi ve erkek olan cinlerden sana sığınırım. Tamam. Allah Celle Celaluhu o kişiyi oradan ne yapar? Korur. Çünkü biz duyuyoruz bazen. Diyorlar ki işte bir kadın tuvalete giderken tuvalete çık de çıkarken deli oldu. Veyahut da banyo esnasında deli oldu. Niçin? Çünkü bu tür kalkanları edinmiyorlar. Yani bu tür zikirleri edinmiyorlar. Adet edinmiyorlar. Affedersiniz hayvan gibi tuvalete girer. Hayvan gibi tuvalete çıkar. Bazı Müslümanlar da hayvan gibi camiye girer. Hayvan gibi çıkar. Halbuki camiye giriş bir dua var, camiden çıkış bir dua var, tuvalete giriş bir dua var, tuvaletten çıkış bir dua var, evden dışarıya çıkış dua var, ev dışarıdan eve giriş dua var. Cima esnasında yine insanların, Müslümanların çoğu belki illaman rahimallah. Allah'ın müstesna ettiği insanlar müstesna. Genelde Müslümanların çoğu hayvan gibi hanımıyla cima yapıyor. Halbuki cima esnasında bile zikirler var. Tamam mı? Müslüman bu tür konuları, bu tür zikirleri devamlı adet edinmesi gerekiyor. Adet edinecek ki Allah Celle Celaluhu onu ve çoluk çocuğunu bu tür şeylerden korusun. Mesela bir kişi cima asnasında hanımıyla cima yapacağı zaman, tamam mı? Yani cinsi münasebet. Diyecek ki Bismillah. Tamam mı? Allahümme cennibne eşşeytana ve me'e razaktane. Allahümme cennibne eşşeytana ve Yani ey Allah'ım bizi ve bu cimadan dolayı oluşacak olan çocukları sen bizi şeytandan koru. Veyahutta cinlerden koru. Bu duayı söylediği zaman Allah'ın izniyle ister tuvalete gittiği zaman o cinler orada cinler varsa ona zarar vermez veyahut da çıkarken veyahutta mesela sessiz bir bir yere gidiyor. Diyor ki Allah Resulü olsun. Akşam ve gece diyor birisi bir yere gittiyse diyor girdiyse diyor üç defa desek ki Bismillahirrahmanirrahim. İsmin şeyin fil ardi ve fi ve sem'in alim bi min ma Orada hiçbir şeytan, hiçbir kimse ona zarar vermez. Üç defa bu duayı yaptığınız zaman Allah'ın izniyle hiçbir cinli şeytan veya da şeytan orada zarar veremez. Bunlar hepsi Müslüman için kalkanlardır. Bu tür dualar, bu tür şeyler, bu tür adablar Müslüman için en büyük, en büyük kalkandır. İşte Müslüman elinden geldiği kadar tuvalete girdiği zaman ne yapacak? Besmele'yi çekecek ki cinler önünü ve arkasını avretini görmesinler. Öbür duayı da ki o cinler ve şeytanlar Banyo esnasında veya tuvalet esnasında ona zarar vermemeleri için bu duaları kalkan edinecek. Al-khabaiti, al-khabaiti. Dişi, dişi. Öbür tarafta diğer hadiste diyor ki Ali sattu ve bi kavli Ali sattu sallam setra ma beyne'l cinni ve avrat bani Adem iza dakhala'l khala an yaqul bismillah. Kişi tuvalete girmek istediği zaman kendisi ile cinler arasında sütre yani perde tamam mı nedir? besmeledir Bismillah dediği zaman o zaman Allah Celle Celaluhu o besmelenin vasıtasıyla ve sebebiyle tuvalete girdiği zaman oradaki cinler ve şeytanlar önünü ve arkasını görmüyorlar sanki üstünde elbise varmış gibi Allah Celle Celaluhu o kişinin avreti avretini o cinlerden ve şeytanlardan ne yapıyor? koruyor ve hadis Abdullah Aziz bin Suhayb قال سمعت tuvalete girmek istediği zaman diyor diyordu ki bakın burada besmele yoktur çünkü aslında bir hadis var hadiste diyor ki işte Anas Resulullah tuvalete girmek istediği zaman diyordu ki Bismillahirrahmanirrahim auzu bu hadis zayıftır ama burada kişiyle cinler arasındaki sütre besmeledir demesi sahihtir. Dolayısıyla işte o hadis değil bu hadis sahihtir. O, bu diğeri de Allahümme enni a'udu büke minel kubzi vel kabaiti. İşte birinci hadise, hadise, hadise, hadiste geçen besmele diğer hadisten ayrıdır. Onun için e, Müslüman elinden geldiği kadar tuvalete gitmek istediği zaman besmeleyi, ve اللهم إني ihmal etmemesi lazım. <gülüyor> bir şey olmaz, sakıncası yoktur ama en <gülüyor> efdalı en efdalı bir şey olmaz yani bu olur. Ama en <gülüyor> efdalı Müslüman bu tür şeyleri ezberlemesi lazım. Ama ezberlemiyor. Gerçi ezberlemek istese Allah Celle Celaluhu ezberlemek isteyen Allah Celle Celaluhu ona o zihni verir. Evet. Evet. Ama Müslümanlar çok tembel oldukları için bazı insanlar Fatiha'yı bile okumuyor. Evet. İşte öğrenmek lazım. Müslüman, yani Mesela en kısa süreleri öğrenmek lazım. Mesela namazda kılacağı kısa, en kısa süreleri hiç olmazsa. Hani Kur'an'ın baştan sona kadar ezberlemek için değil. Namazda sana faydalı olacağı süredir. İster namazda olsun, ister namazın içinde olsun, ister namazın dışında olsun. ve Selam yapmış olduğu bu tavsiyeleri kişi gücü nispetinde gücü nispetinde bu tür şeylere vakit vermesi lazım. Ben inanıyorum ki kim ne dese ki ben inanmıyorum. Yani inanmıyorum öbür tarafta şöyle inanıyorum. İnanmıyorum dese ki benim hiç vaktim yok ben o inanmıyorum o adamı. Derim ki sen yalancısın. İnanıyorum. Ben inanıyorum ki kişi her kişinin vakti vardır. Kims, benim vaktim yok diyen adam ben derim ki sen yalancısın. Hiç gazete okumuyor musun? Okuyorum. Hiç televizyona bakmıyor musun? Bakıyorum. Hiç çoluk çocuğunla gırgır gır yapmıyor musun? Yapıyorum. Hiç arkadaşlarına, söhbetlere böyle gırgır gır yapmaya gitmiyor musun? Gidiyorum. Demek ki vakit var. Gırgıra iki saat veriyorsun, gözün yorulmuyor ve vücudun yorulmuyor. Televizyonun önünde otur bir maç seyredersin. Dört saat olsa o maçı seyredersin. Hiç yorulmazsın. Ama ben burada yarım saat bir ders anlatırsam sen sıkılırsın. Ama televizyonun önünde üç saat dursan sıkılmıyorsun. Yani bu sana söylemiyorum yani. Demek istiyorum ki oh, tamam. Müslüman yani. yani he, tamam mı? Çünkü biz bu toplumla muhatap olurken diyorlar ki hocam Allah hiç vaktimiz yok yani nasıl maktı nasıl vaktin yok yemeğe vaktin var işe vaktin var hadi diyoruz ki yemek ve iş bu zaruri şeylerdir tamam biz buna karışmıyoruz iş esnasında hem çalış hem ezberle demiyoruz sana ama diyoruz ki iş ve iş zaruri uyku saati çoluk çocuğu rızkını temin etmek için iş saatleri ondan sonra yemek için çünkü çalışmak için yemek lazım bir de o yemek saatleri hariç ondan sonra mutlaka her müslümanın boş vakitleri vardır Vallahi ben Fatiha'yı ezberlemedim. Ben gidip vaktimi gazeteye, televizyona gırgıra mırgıra vereceğime ben o vakti Fatiha suresine ezberlerim. Çünkü ben Müslümanım namaz kılacağım. Namazda da Fatiha rükündür. Evet. Veyahut da diğer zikirler var mesela. Bu zikirler bana faydası var. Sen savaştasın. Savaşta böyle siper arkasında duruyorsun. Sipersiz ka düşmana karşı mücadele veremiyorsun. Çünkü adam hemen seni avlayacak. Öyle değil mi? İşte bu tür zikirler Müslüman için cinlere ve şeytanlara karşı kalkandır. Aynen siper gibidir. sabah sahnasındaki siper gibidir senin için. Dolayısıyla Müslüman, yani mesela biz demiyoruz ya arkadaş televizyonda, bilgisayarda, internette faydalı olan şeylere vakit verme. Biz diyoruz ki faydasız şeylere fazla vakit verme, en çok vaktini sana faydalı ve seni cehennemden koruyacak şeylere vakit ver. Değerlendir vaktini Müslüman vaktini nasıl, değerlendire, nasıl değerlendireceğini bilmesi gerekiyor. Yemeğine vakit versin, işine vakit versin, çoluk çocuğuyla oynamayı, konuşmayı, gülümseyi de ona da vakit versin. Ama bir tarafta bu tür zaruri şeylere de vakit versin ki Allah Celle Celaluhu onu cinlerden şeytanlardan ve hastalıklardan korusun. Yani düşün adam cima yapıyor, cima yapıyor. Cima çok önemlidir. Cima İnsanlar kadın ve erkek için elzem elzemdi. Yani. Bu elzem olan şeydir. Onun için Allah Celle Celaluhu kadın ve erkeği yarattı. Ve her şeyden çift çift çift şeyler yarattı. Dolayısıyla şimdi cima yapacaksa. Zaten cima ne yapıyorsun yapıyorsun. Bir kelime şöyle. Bir saniye vaktini almayacak bir iki kelimeyi söyleyemez misin? Söyleyebilirsin. Niçin onları söylemeden hanımınla cima yapıyorsun. Cinsi münasebet yapıyorsun. Çünkü besmelesiz ve bu duasız kadınla cinsi münasebet yapıldığı zaman şeytan o çocuğa zarar veriyor. İşte bu dua yapıldığı zaman Allah'ın izniyle o anda o cimadan dolayı gelecek olan çocuğa şeytan zarar veremez. Bu çok önemlidir. Kişi salih bir zürriyete sahip olabilmesi için bu tür şeylerde dikkatli olması gerekiyor. Bu zamanla mesela bak Müslümanlar için çocuk olsun da ne olursa olsun, şeytan olsun vallahi Rahman'ı olsun fark etmiyor. Onun için yeter ki şehvetini şehvetini tatmin etsin arkasını düşünmüyor. Bu hayvanlar da öyle yapıyor. Hayvanlar da birbirlerin üstüne biniyorlar, cima yapıyorlar. O zaman bu, bu adamın, bu Müslümanın hayvandan farkı kalmadı. Müslümanın diğerinden farkı, kafirden ve hayvandan farkı nedir? İşte bu tür şeylerdir. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, şirk koşmaz, vaktini değerlendirir. Her şeyin, her şeyin bir adabı, bir terbiyesi var. 45 dokuz oldu. Öyle mi? Tamam. O zaman biz 7.de duralım inşallah. 7. 7. adapta duralım. Hadi Allahu a'lemu sallallahu aleyhi ve sellem ve barik alâ nebiyin ve ve sellem Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en lâ ve